Bismillahirrahmanirrahim Kardeşlerim Şeytanın insanlar için kurduğu tuzaklardan beşincisi Şeytanın hile ve tuzaklarından biri de kardeşlerim batıl ve saçma sözler birbiriyle çelişen hayal ve vehimlerdir ki bunlar zihinlerin süprüntüsü ve fikirlerin kırıntısı durumundadır Böyle batıl söz ve düşüncelere ancak kalpleri, hayretler ve karanlıklar içinde bulunanlar yer verirler. Böyleleri hakkı batıldan, hayatı sevaptan, doğrudan ayırt edemezler. Allah'ım bizi vasat olmakta bırak. Kardeşlerim bunlar şüphe dalgaları ve hayalat bulutları içinde birbiriyle çarpışıp dururlar. Böyle şüphe, hayal ve vehimleri oradan buraya taşıyan da kıylı kaldan yani böyle söylemiş filan şöyle dediği gibi lakıltılardan başka bir şey değildir. Bir dedikodu ve çekişmedir sürer gider. Dayanılacak ve güvenilecek bir bilgi ve inanca ulaştırıcı bir durum söz konusu değildir. Sadece saçma sapan sözler ve bir takım aldatmacalar vardır ortada. Nitekim Rabbimizin dediği gibi böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanları düşman yaptık. Bunlar aldatmak için birbirine saçma ve yaldızlı sözler fısıldarlar. Rabbim dileseydi onu yapamazlardı. Artık onları o uydurdukları şeylerle baş başa bırak diyor. Enam 112 işte bu duruma düştükleri için Allah'ın kitabı Kur'an'ı arkalarına atmışlar da onunla ciddi bir şekilde ilgileri bulunmamaktadır. Bu yüzden ağızlarından çıkan lafırtlar iddialarının aksine Kur'an'a ve hakikate uygun düşmemektedir. Onlar kendiliklerinden batıl ve münker ve yalan şeyler söylemekte, şek ve şüpheler içinde yuvarlanıp gitmektedirler bitmez tükenmez hayretler, şaşkınlıklar içinde, şeytanlardan gelen fısıltılara kulak asıp sapıtmışlar, hakem olarak Kur'an'a müracaat edecekleri yerde, öncekilerin dedikodularına kulak asar bir hale gelmişlerdir. Bunları değişmez ölçüler sanıp, ilim ve diyanet ehliyle cidal ve husumet ederler. Kesin delili bırakıp, heva ve hevesine uymuş, ve bu yüzden nicelerini de sapıtmış kimselerin peşinden gidip doğu doğru yolu kaybederler. Allah-u Akbar, Semulen Muhammedun sallallahu aleyhi